Selatü ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mekke şehir devletinin meclisinde ciddi bir tartışma vardı. Tartışma yer yer sertleşiyordu, gerginliklere neden oluyordu. Konu ise belliydi, yıllardır gündemden düşmeyen bir konuydu. İslam davetinin durdurulmasıydı İslam'a davet bir kar topu misali daima büyüyordu Mekke şehir devletinin bütün çabaları bu gelişmeyi durduramıyordu Artık bir son vermek gerekiyordu Meseleyi temelden halletmek gerekiyordu Değilse Mekke şehir devletinin tüm imkanları tehlikeye giriyordu onlar kurulu düzenlerinin sallandığını hissediyorlardı. Meclisin en saygın üyelerinden Nadir bin Haris, mecliste bir konuşmada, ''Ey Kureyş topluluğu, vallahi başımıza öyle bir şey geldi ki, henüz onu çözüme kavuşturamadık.'' Muhammed içimizde genç bir delikanlıydı. En sevilen, en doğru sözlü, en güvenilir olanımızdı. Ancak ne zaman ki, Gözüyle kulağı arasına at düştü ve bizi bir şeylere davet etmeye başladı. İşte o zaman getirdiği şey karşısında bu bir sihirbazdır dedik. Hayır, biliyoruz ki vallahi o bir sihirbaz değildir. Çünkü biz sihirbazları ve sihirbazların büyülerini gördük. O kahindir dedik. Hayır, vallahi o kahin değildir. Çünkü biz kahinleri ve hallerini gördük. Ve sözlerini dinledik O şairdir dedik Hayır Vallahi o bir şair değildir Çünkü biz şiir çeşitlerini dinledik Hecesiyle Recesiyle bütün şiir çeşitlerini biliyoruz O delidir dedik Hayır Vallahi o deli değildir Çünkü biz deli gördük O delilik boğuntusu ve vesvesesi içerisinde değildir Ey Kureyş topluluğu Bu işin çaresini bulun Vallahi başımıza büyük bir iş gelmiş bulunuyor diyordu Mekke şehir devleti kaç kez toplanmışlardı Ne kadar kararlar almışlardı Kararlarını bir bir uygulamışlardı Hor görmüşlerdi Alaya almışlardı Hakaretler etmişlerdi Efendimiz aleyhissalatü vesselama nice ezalar etmişlerdi Üzerine defalarca topraklar atmışlardı en ağır bir şekilde aşağılamışlardı, yollarına dikenler döşemişlerdi, öldürmek için saldırmışlardı, özellikle zayıf müminlere ağır işkenceler yapmışlardı, insanın tahammülünü zorlayan işkenceler yapmışlardı, en sonunda boykot uygulamışlardı, açlıktan öldürme yoluna girmişlerdi, ellerinden geleni yapmışlardı, ellerinden geleni arkalarına bırakmamışlardı, Yapmadıkları ne kalmıştı ki? Ama bütün bu acılı uygulamalar onları durduramamıştı. O halde ne yapılmalıydı? Meseleyi tümüyle çözecek ne yapılabilirdi? Geldikleri düşünce şuydu. Rahmet elçisinin davasında boşluklar yakalamaktı. İslam'ı İslam'la vurmaktı. Kalayı içerden çökertmekti. Rahmet elçisinin ya da İslam'ın zayıf noktaları ne olabilirdi? Bunların tespitini kim yapabilirdi? Bu konuda uzman olanlarsa Yahudilerdi. Yahudi alimleri bu konuları çok iyi bilirlerdi. Hemen bir heyet oluşturdular. Heyetle Medine'ye gitmeye karar verdiler. Bunun bir çıkış yolu olacağını düşünüyorlardı. Yahudilerle işbirliği yapacaklardı. Böylece meseleyi kendi yapısı içerisinde çözeceklerdi. Yahudileri iyi biliyorlardı Yıllardır onlarla ticaret yapıyorlardı Onlardan dostları da vardı Heyet yola çıkıyordu Heyetin başında Nadir bin Haris ile Ukba bin Ebi Muayit vardı Heyet Medine'ye varıyor Yahudilerin ileri gelenleriyle buluşuyor Ve dertlerini anlatıyorlardı Yahudiler Mekke heyetine bir çözüm öneriyordu Şu üç şeyi ona sorun eğer bunları bilirse o bir peygamberdir. Yok eğer bilmezse o bir yalancıdır. O zaman ona istediğinizi yapın. Ona öncelikle bir mağaraya sığınan gençlerin durumunu sorun. Bunların ayrıntılarını ancak bir peygamberin bilebileceğini ve ilginç bir hikayesi vardır diyorlardı. Ayrıca yeryüzünü doğusundan batısına kadar gezen Adamın durumunu sorun ikinci olarak. Bir de ruhun ne olduğunu sorun. Eğer bunlara cevap verirse ona iman edin, itaat edin. Çünkü o bir peygamberdir. Fakat eğer bu sorularınızı cevaplayamazsa bu durumda o yalancılardan birisidir. Ne istiyorsanız onu yapın. Mekke heyeti aradıklarını bulmuş gibiydiler. Son derece sevindiler Vakit kaybetmeden hemen Mekke'ye döndüler Mekke öncüleri onları heyecanla bekliyordu Sorunu tamamen çözecek bir halle geleceklerini umuyorlardı Heyet Mekke'ye geliyordu Mekke şehir devleti hemen toplanıyordu Nadir bin Haris konuşuyordu Ey Kureyş büyükleri Biz Muhammed'le aramızdaki problemi halledecek şeylerle geldik Yahudi bilginleri Muhammed'e bazı şeyler sormamızı istediler. Bu sorularımızla Muhammed'in ne olduğunu aşağı çıkaracağız diyordu. Zaman kaybetmeden Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı. Yahudi bilginlerinin aldıkları üç soruyu bir bir soruyor ve sonra da eğer gerçekten peygambersen bunları bilirsin, eğer bilmezsen sen yalancının birisisin diyorlardı. Peygamber Efendimiz sorulan üç sorunun da cevabını bilmiyordu Ama Rabbinden vahiy ile cevaplarının geleceğine inanıyordu Müşriklere Peygamber Efendimiz yarın gelin Sorularınızın cevabını vereyim buyuruyorlardı Müşrik liderler yarını iple çekiyorlardı Sabahı zor bekliyorlardı Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler Peygamber Efendimiz sorulara cevap veremiyordu Zira vahiy gelmemişti. İkinci gün tekrar rahmet elçisine geliyorlardı. Ama yine cevap yoktu. Üçüncü, dördüncü gün geçiyor, hala cevap yoktu. Müşriklerin umutları yükseliyordu. Peygamberin bir yalancı olduğu şeklindeki umutları, sevinçleri yükseliyordu. Artık sorunu kökünden hallediyorlardı. Hakikatte Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber yoktu. Kendi kendini peygamber olarak lans eden bir yalancı vardı. Müşrik liderler tüm Mekkelilere bu şayeyi yayıyorlardı. Efendimiz ve şerefli arkadaşları mahsundular. Böylece tam 15 gün geçiyordu ve vahiy geliyordu. Söz konusu soruları cevaplayan ayetler geliyordu. Vahiyonlan ayetler Keyf suresinin ayetleriydi. Ayetler 15 gün sonra geliyordu. Rabbi Rahim Mekke toplumunun gündemine bir konuyu koyuyordu. Sorular belliydi. Artık sorular gündem oluyordu. Toplumun biricik gündemi oluyordu. Bir şey daha gündem oluyordu. Çok önemli bir esas da gündem oluyordu. Müşrikler diyorlardı ki, Muhammed bu soruların cevabını bilirse kuşkusuz peygamberdir. Şayet bilmezse o bir yalancıdır. Toplumun gündemine böylece Peygamber Efendimizin peygamber olup olmadığı giriyordu. Aslında müşrik öncüler böylece kendi kendilerini bağlayan bir konuma düşürüyorlardı. 15 gün boyunca toplumun ana gündemi bu konu oluyordu. Müşrikler önce seviniyorlardı ama bu sevinçleri 15 gün ancak sürüyordu. Sonra ayetler geliyordu. Ayetler bir bir soruları cevaplandırıyordu. Önce Mağaradaki gençler konusuna cevap veriyordu Onlara asabi keyif deniliyordu Müşrik zorba devletin baskısından bir mağaraya sığınmışlardı Rabbi Rahim onlara bir uyku lütfediyordu 300 küsür yıl uyuyorlardı Ayetler bu yiğit gençlerin mağara hikayesini ayrıntılı olarak anlatıyordu Sonra ikinci soruyu cevaplandırıyordu Zülkarneyn'in hayatının anlatılması isteniyordu Ayet Ey Resulüm! Müşrikler seni imtihan etmek için bir de Zülkarney'den haber soruyorlar. Sen de de ki size ondan bir haber anlatacağım. Surenin devamında Rabb-i Zülkarneyn'i iktidar sahibi yaptığını, ona bol vasıta ihsan ettiğini, bununla batıya doğru gittiğini, yolculuğu esnasında bir kavimle karşılaştığı, Onları iyi işlere yapmaya davet ettiği Sonra doğuya doğru gittiği Burada da bir kavimle karşılaştığı Onları da hayırlı işler yapmaya davet ettiği beyan ediliyordu Üçüncü soru ise ruh hakkındaydı İsra suresinde ey Resulüm Bir de sana ruhtan soruyorlar De ki ruh Rabbimin bildiği bir iştir Bu size ilimden ancak az bir şey verilmiştir buyruluyor. Bu olay nedeniyle rahman Rahim peygamberine ve onun şahsında ümmetine bir hakikati de öğretiyordu. Keyh suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Hiçbir şey hakkında inşallah demeden ben bunu herhalde yarın yaparım deme. Unuttuğun zaman Rabbini an inşallah de. Umulur ki Rabbim beni daha yakın bir hayra ve muvaffakiyete erdirir buyuruyor. Üç sorunun cevabı veriliyordu. Müşrikler tam bir şok halindeydiler. Kendileri on gün boyunca soruların cevabını bilirse peygamberdir, bilmezse yalancıdır diye konuşup durmuşlardı. Hakikat ortaya çıkıyordu. Artık iman etmeleri gerekiyordu. Hakikate teslim olmaları gerekiyordu. Kendi sözlerinin gereğini yerine getirmeleri gerekiyordu. Ama onlar, Şirkin karanlığında kalmayı tercih ediyorlardı. Dürüst davranmıyorlardı, sözlerinin eri olmuyorlardı. Bu olay nedeniyle bir hakikat daha öğretiliyordu. İnsanlığa bir hakikat daha öğretiliyordu. Allah peygambere bir bilgi, bir vahiy göndermediği zaman peygamberin yapacağı hiçbir şey yoktu. Dinin sahibi Rabbi Rahim'di. Dinin esaslarını belirleyen, ayetlerle öğreten Rahman-ı Rahim'di. Peygamber Efendimiz, ''Yarın gelin, soruları cevaplayayım.'' buyuruyordu. Rabbinden vahiy geleceğini ümit ediyordu. Kul isterdi, Allah kulunun istediğini dilediği zaman ihsan ederdi, ikram ederdi. Kul böylece bütün boyutlarıyla acizini öğrenirdi. Aciz ve fakir makamında olduğunu derinden anlardı. Mekke müşrik öncüleri bir kez daha yıkılıyorlardı. Bir kez daha, Unudukları dağlara karlar yağıyordu. Hakikatin karşısında tam bir zavallı hale düşüyorlardı. Hakikate teslim olmak varken hala kendi temelsiz iddialarını sürdürüyorlardı. Temelsiz, amaçsız hayatlarında inat ediyorlardı. Böylece yenilgi üstüne yenilgi uğruyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden